www.hanevarya.com'a hoş geldiniz. Ben Sevinç. Üzüm Hoşafı Üniversitede burslu okurken tanır onu. Okulu bitirip askerliğini yaptıktan sonra sade bir düğünle evlenirler. Mecburi hizmeti nedeniyle şirket ona fabrikalarından birinde görev verir. Fabrika lojmanlarına yerleşirler. Çalışkan ve başarılıdır Emre. Gece gündüz demez işine dört elle sarılır. Kısa sürede yönetici kadrosuna atanır. Mutlu evliliğinden nur topu gibi bir oğlu dünyaya gelir. Emre soğukkanlı az konuşan ağzı sıkı biridir. Heyecanını asla belli etmez. Söyleyeceği sözü tartarak söyler, kimseyi kırmak istemez. İşiyle ilgili hiçbir şeyi evde anlatmaz. Eşi Neriman ise çok alımlı, neşeli, dedikodusu olmayan becerikli bir ev hanımıdır. Ama çabuk heyecanlanan, lafının nereye gideceğini hesaplamadan içinden geldiği gibi konuşan bir yapısı vardır. Bu yönden ikilinin karakteri tamamen zıttır. Emre karısını çok sevmesine rağmen onun bu yapısından hoşnut değildir. Arada bir canım sözlerine dikkat edersen iyi olur. Gün gelir seni tanımayan birinin yanında uygun olmayan şekilde konuşman sana yakışmaz. Ya da bak hayatım laf torbaya girmez ne olur düşünerek konuş diye onu yumuşak bir dille uyarır. Neriman eşinin haklı olduğunu bilir. Bazen fazla tepki verdiğini düşünür. Günler geçer, oğlu iki yaşını doldurur. Neriman site yaşamına çabuk uyum sağlar. Protokole de girmişlerdir. Arkadaş çevresi genişler. Düzenlenen eğlencelerde, törenlerde, güzelliği ve şıklığı ile dikkat çeker. Etrafa neşes açar. Çok istemesine rağmen dilini tutmakta zorlanır. Aslında bu huyundan kendi bile hoşlanmaz ama nasılsa dostları onu böyle tanıyıp sevip benimsemişlerdir. İlkbahar gelmiştir, fabrika personelinin hareketlerinde bir telaş hisseder. Merakla kocasına sorar, teftiş var diye cevap alır. Müfettişle ilgilenme işi Emre'ye bırakılmıştır. Her şeyin düzgün ve usulüne uygun yapıldığından emin olduğu için içi rahattır. Ama çalışanlarda yine de tedirginlik hakimdir. Ne de olsa teftiş görüyorlardır. Pazartesileri genelde fabrika lokalinde kuru fasulye vardır. Öğle yemeği için gider. Tahmin ettiği gibidir. Tabildot'ta kuru fasulye, pilav, yoğurt ve üzüm hoşafı vardır. Oh yemekler tam oğluma göre diye düşünür. Yemeği getirmelerini beklerken, kocasını yanında bir adamla lokale girerken görür. El sallayarak eşine Emre diye seslenir. Karısını ve oğlunu gören Emre adamla birlikte masaya gelir. Tanıştırayım. Eşim Neriman Hanım. Bu minik de oğlum. Beyefendi, müfettiş Lemi Bey. İkisi de tanıştığımıza memnun oldum der. Birlikte otururlar. Lemi Bey, Tabildot'ta milli yemeğimiz kuru da varmış diye söze başlar. Daha sonra genç kadına, maşallah oğlunuz ne kadar güzel, kaç yaşında diye sorar. İki yaşını bitirdi, üç içindeyiz amcası derken yemekleri gelir. Konuşmayı keser. Afiyet olsun diyerek yemeye başlarlar. Neriman kuru fasulye ve pilavı oğluna yedirirken yoğurdu da kaşıkla ağzına tıkıştırır. Bir an önce bitirmesini ister ki sıra ona gelsin. Arada hoşafın suyunu da verir. Çocuk tıka basa doyar. Artık bir şey istemez. Israrla oğluna hoşafın üzümlerini yedirmeye çalışır. Aç ağzına bakayım, ham yap der. Çocuğun ağzı mıhlanmıştır sanki. Kaşığı yaklaştırırken Pfft! diye ses çıkararak üzümleri püskürtür. Üzerine dökülür Üstü lekelenir Emre karısına dönerek Doydu ısrar etme Diğerlerini bitirdi zaten Demesine rağmen Eşi üzümleri yedirmek niyetindedir Ama çocuk istemediğini yine çocuksu hareketle diye üfleyerek Belli eder Üstü başı kirlenen Minik oğlan sadece Hoşafın suyunu içmektedir Neriman sinirlenir Yüksek sesle, eşek hoşaftan ne anlar? Suyunu içer, üzümünü bırakır. Değil mi amcası diye müfettişe sorar. Ama cevap alamaz. Birden Emre'nin şaşkın bakışlarını üzerinde hisseder. Göz göze gelir. Kocasının yüzünde, gaf yaptın, nasıl konuşuyorsun dercesine bir ifade vardır. Neriman başını Lemi Bey'e doğru çevirir, hoşaf kasesine baktığını görür. Bir de ne görsün? Müfettiş de hoşafın suyunu içmiş, üzümlerini bırakmıştır. Bu gafı düzeltmek, özürünü dile getirmek ister. Sözüm meclisten dışarı, size söylemedim diyerek sözü uzatır. Neriman lafının nereye varacağını düşünmeden konuşmuştur. Hem bu kişiyle az önce tanışmıştır. Hatasını farkındadır. Yüzüne ateş basar, utanır ve üzülür ama iş işten geçmiştir. Söz ağızdan çıkmıştır bir kere Boşuna dememişler Söz ağızdan çıkmadan Sen söze hakimsin Ağızdan çıktıktan sonra Söz sana hakim olur diye